yapmazsın, isyan etmezsin. Yani ona laf atmış ya bu nereden? Mesela biz yürüyoruz bazen Türkiye'de. Ya bunlar gökten mi indiler, mezardan mı çıktılar? Neyi bu karga gibi kapanmışlar gibisi. Yani ben e, Türkiye'de yine böyle şimalan geziyorum. Ya adam e, böyle gidiyorduk. İzmir'de yenilimle beraber. Bak, Yanımızdan kızlar geçiyor. Aman! Kadınlar gibi kapanmış bu amca. Ben de susmadım. Hemen hemen verdim. Kızım ne yapalım dedim. Bu zamanda kızlar açılıp, açılıp saçılınca biz erkekler kapanmak mecburiyetinde kaldık. Yeğenim <gülüyor> dedi ki vallahi dayı çok güzel söyledi dedi. Yani düşün kadınlar gibi kapanmış. Çırılçık lan. Ve bu kadın Müslümandır Camiye geliyor. İnanır mısınız camide fecir namazından sonra arkadaşlarla oturuyorduk ta saat 9'a kadar 10'a kadar bazen oturuyorduk, sohbet yapıyoruz camiye kadınlar, kızlar geliyor, Kur'an ders almaya geliyorlar. emin olun, açık, saçık daracık elbise ve bluzlarla geliyorlar, Kur'an dersi sözde bunlar, Kur'an dersi alacaklar, bu Müslüman adamların Müslüman kadınların çocukları yani Allah ve Resulüne inanan insanlar bunlar yüz derken 100 ahurettir derken ondan sonra daha başka şeyler de açıldı. Dolayısıyla burada yani Müslüman elinden geldiği kadar azimete sarılarak elinden geldiği kadar çoluk çocuğunu isyan ettirmemeye çalışsın. Elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar ya bana beni hor görsünler, bana alay etsinler, bana öcü desinler ne deseler desinler bu dünyada yeter ki öbür dünyada ben cehennemde yanmayayım bu dünyada ben dan is het ook een beetje een Önemli olan Allah een